Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 91. Bölüm Ebul Hasan Nedvi'nin revaisi tercüme edilmeden kaldı öyle mi? Daha sonra Konyalı bir arkadaş tercüme etmiş. İkbal'in mesajı adıyla basılmış. O sene Medine-i geldiğinde Üstad Fakir'e sitem etti. Yahu beni gücendirdin. Estağfurullah efendim. Tercüme edenler imanlı, ihlaslı, temiz arkadaşlar. Ben bir kelime Türkçe bilmem. Yalnız mesaj demişler. Mesaj Türkçe mi? Nereden bulmuşlar bu mesajı? Efendim tebliğ manasına. Yahu şiirde tebliğ mi var? Telkin mi var? İkbal gibi büyüklerin şiirlerinde ilim var, sanat var, tebliğ var, telkin var, tatmin var. Vicdanınıza, ruhunuza hitap eder bunlar. Bunlar ilahi şiirler. Ruhunuzu, aklınızı, vicdanınızı, hissinizi, hayalinizi tatmin eder. Bunları sadece tebliğ manasındaki bir kelime, mesaj kelimesi karşılayabilir mi? Sen olsaydın nasıl çevirirdin? İkbal'in şaheserleri derdim. Evet tabi ya. Ah azizim ah. İkbal şiirlerinde bir Allah ve Resulullah aşıkı olarak Müslümanlar ölüdür. İslam için yeni bir dirilişe, canlanışa, şahlanışa ihtiyaç vardır diyor. Ah azizim ah. İlk tercüme ettiğiniz esere ilave ettiğiniz şiir neydi? Şair İkbal başlıklı bir şiirdi. Bu şiir İslam'ın Nuru dergisinde çıkmıştı. Pakistanlı bir doktor arkadaş bu şiiri duymuş, sordu. Bir Arap kardeşimize ben Arapça anlattım, o da İngilizce'ye çevirdi. Doktorun bilhassa şu beyt çok hoşuna gitmişti. ''Dua halinde her bir mısrağın dillerdedir destan.'' Karanlıklar içinden nur olup fışkırdı Pakistan. Bu beyit bir Pakistanlıyı elbette duygulandırır. Ebûl Hasan çok sitem etti. Durup durup şöyle derdi. Benim bu kitabımı niçin sen tercüme etmedin? Bu kitapta benim ihbale olan aşkım var. İhbale olan aşk bütün ehli imanın aşkıdır. İhbale'nin terennüm ettiği ''Müslümanların derdidir. İcbal Müslümanları temsil eden, onların haline ağlayan bir gözdür.'' ''Efendim, elim yazı yazmıyor. İmza bile atamıyorum biliyorsunuz.'' ''Yahu aynı hastalık benim de gözüme geldi. Gözüm zayıfladı. Ameliyat oldum. Şimdi doktorlar fazla okumaya müsaade etmiyorlar. Talebelerimi okutuyorum. Sonra da söylüyorum. Onlar yazıyorlar.'' Efendim, zat-ı hem edipsiniz hem hatipsiniz. Edipsiniz, eliniz varken yazarsınız. Hatipsiniz, diliniz varken konuşursunuz. Benim yalnız elim vardı, o da gitti. Dilim yok. Sizin gibi fasih değilim. Hiç kusura bakma. Buna edebiyatta hüsnü tahallus derler. Şairler kaçamağa bilirler. Eh ne diyelim, Rabbim şifalar ihsan buyursun da hayırlı nice eserlerin tehlif ve tercümesine muvaffak ol. 1949'da hacca geldiğinde, talebelerinden Abdülreşit isminde bir genci, Hinduları İslam'a davet etmek için Delhi'ye gönderiyordu. Veda gecesi çocuk ağladı. Ne için ağlıyorsun Abdülreşit? Ayrılıyorum diye mi ağlıyorsun? Evet efendim. Ayrılıyorum diye ağlıyorum. <gülüyor> Size hem hocam hem babam hem ruhumun enisi diye biliyorum. Sizinle çalışmak bana çok rahatlık veriyor. Bir de nasıl söylesem. <gülüyor> söyle söyle. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Koskoca derhide beni kim dinler efendim? Benden çok daha muktedir kimseler var. <gülüyor> İngilizceleri benden daha kuvvetli, kültürleri daha fazla. Kardeşim, günlerden beri tereddüt içindeyim. Kimi göndersem diyorum, karşıma sen çıkıyorsun. Kimi göndersem diyorum, gönlüme sen doğuyorsun. Bunda bir hayır var. Beni kim dinler koskoca derhide diyorsun. Hayat ve kainattaki her hadiseyi mukaddes ölçüler çerçevesi içinde değerlendiren Efendimiz... Seyyidina Ali'yi bir kabileye İslam'ı anlatması için göndermek istemişti. Hazreti Ali de aynen senin gibi, orada benim sözümü kim dinler, ben ne yaparım demişti. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Her yaraya merhem bulan insanlığın efendisi buyurdular ki, ey Ali! Bir kimsenin hidayetine sebep olman Bir ferdin Allah'a dönmesine Hakkı bulmasına İslam'a gelmesine sebep olman Senin dünya servetini kazanmandan Onu Allah yolunda harcamandan Daha hayırlıdır Evet efendim haklısınız Dur, ama Dur sözümü bitireyim Hazreti Ali Efendimiz sormuş Ya Resulallah Bir tek ferd de olsa olur mu? Efendimiz Cevaben demiş ki Evet bir tek fert de olsa anlatabildim mi? Peki efendim sonucu nasıl oldu onu da anlatacak mısınız? Sonucu sen de biliyorsun ama yine de anlatayım. Hazreti Ali o kabileye gitti. Çok geçmeden kabile fertleri dediler ki madem İslam bu kadar kolay ve makul bir dinmiş biz hep birlikte Hazreti Peygamber'e imanımızı ilan etmek istiyoruz. Huzurunda kelimeyi i getirmek istiyoruz. Ama o Hazreti Ali hocam ben... Geldiler ilan ettiler. O gün Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki... Gördün mü ya Ali? Sen bire razı oldun. Allah sana bin verdi. Sen de oğlum öyle yapacaksın. İnşallah efendim ama... Yalnız senden bir ricam olacak. Buyurun efendim. Sohbet ettin, konuşmalar yaptın. Bazı nasihatlerde bulundun. ...fakat kabul etmediler. Red gördün. Hüsnü kabul görmedin. Onlara kızmayacaksın. Kızacaksan kendine kız. Evine gel, guslet, iki rekat namaz kıl... ...tövbe et ve de ki... ...Allah'ım bu işe benim günahlarım mani oluyor. Günahlarımı affet. Sözüme tesir gücü ver. Halime İslam'ın cazibesini ihsan eyle ki... ...sadece sözlerimle değil... Hallerimle de beni iyi bilsin ve tanısınlar. Bu genç, Abdülreşit, üç sene sonra hacca geldi. Yanında Hintli ve sih gençler vardı. İslam'ı kabul etmişlerdi. Çoğu yüksek tahsilli, varlıklı aile çocuklarıydı. Kendilerine o günkü endişeli halini anlattım Eğer o gün Üstad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ali'yi irşat için göndermesi hadisesini anlatmamış olsaydı, ben yine çok alacaktım. İşi çok büyük görüyordum. Delhi dediğiniz bir deniz ve derya. Ben havuzda yüzmeyi beceremeyen denize nasıl dalar diye korkmuştum. Fakat elhamdülillah mevlam lutfetti yardım etti. Ertesi yıl... ...Ebul Hasan Hacca geldiğinde... Reşidi kendisine hatırlattığım zaman... ...demişti ki... ...Yürüyen mezir alır... ...oturan yolda kalır. Pakistan devleti de o yıllarda... ...kuruldu galiba değil mi? 1947 yılında yeni yeni... ...kuruluyordu. 1948'de... ...ilan edilecekti. Bu hususta... İleri gelen fikir ve devlet adamlarıyla alimler iki ayrı görüşteydiler. Nasıl iki ayrı görüş yani? Bir kısmı ne olursa olsun Hindistan'dan ayrılıp müstakil bir Müslüman devleti kurmak isterken, diğer bir kısmı bu hususta temkinli ve endişeliydi. Ayrılan Pakistan birbirinden 1700 kilometre uzakta iki ayrı parçaydı. Dağlık bölgede kalan 100-120 milyon Müslümanın varlığı ayrı ve önemli bir mesele olarak mütila ediliyordu. İkbal ayrılık taraftarıydı ama İkbal istiklal fikrinin ve ayrı devlet kurulması hareketinin manevi lideriydi. Muhammed Ali Cinnah ve arkadaşları bunun taahkiki için çalışıyorlardı. Mevlana, Ebul Kelam Azad ve diğer bazı Müslüman büyükler endişeliydiler. Peki Ebul Hasan Nedvi hangi taraftaydı? Ebul Hasan Nedvi bu hususta tereddütleri olduğunu ifade ediyordu. Mahrem olarak söyleyeyim. Açıklasam gücenirler. Bir kere Pakistan'a bu istiklali verecek olan İngiliz devleti. İngiliz hayırlı iş yapar mı? Yaptığında muhakkak kendi menfaati için yapar. Muhakkak bir hıyanet, bir habaset, bir şeytanet vardır bu işin içinde. Şarki ve Garbi Pakistan deniyor. Aralarında 1700 kilometrelik Hindistan toprağı var. Bunlar birbirlerine nasıl gidip gelecek? Hindistan'dan vize alınması lazım. Karadan gidemez, havadan uçamaz. Denizi bir aylık mesafedir, aşamaz. Yarın Hindistanla bir harp çıksa. Birbirine yardım edemez. Bu işi böyle isteyenler yabancı güçler mi? Bu işler heyecanla yapılacak şey değil. Geçen gün saçı Osman Efendi, zeki insan, dertli insan, bu meseleye dikkatimizi çekti. Halbuki devlet adamları bile işin bu tarafını düşünemiyorlar. Dostlarımız da heyecanlı. Pakistan devleti kurulsun, Müslümanlar necasetten kurtulsun diyorlar. Şıh Abdülgafur Efendi de o fikirde. Efendim, Hindistan'da kalan Müslümanlar ne kadar kaç milyon Müslüman orada kalıyor? 100 veya 120 milyon kadar. Bunların için çıkmıyorlar. Çıkanların istikbali bile endişe verici. Kalanların ne diye ve nasıl çıkaracağız? Nereye gitsinler? Sonra eskiden beri yaşanan yerler nasıl bırakılır? Mesela Delhi nasıl terk edilir? Sadece toprak, ev değil. Büyük müesseseler, vakıflar, medreseler, zaviyeler var. Bu işin içinde başka işler olmasın? Ben İngiltere... ...Pakistan'a istiklal veriyor diyemiyorum. İngiltere kurt. İngiltere oyunbaz. İngiltere aslında Hindistan'ı parçalıyor. Fakat kimseye... ...derdimi anlatamıyorum. Bunları da gizli söylüyorum. Çünkü işin içinde... ...dini heyecan var. Gayreti diniye var. Muhammed Ali Cinnah bunu anlamaz mı? Anlamıyor mu? Muhammed Ali Cinnah... İhlaslı, vatanperver, kültürlü insan bundan şüphem yok. İkbal'i de en çok ben severim. İkbal şairdir. Heyecanı var, sonra imanı var, aşkı var. Bu iman ve aşkı bize kazandıran da odur. Şair İkbal bağımsız devletten yana ama. Şair İkbal de bir insandır, müctehittir, dahidir fakat her şeyi bilir değildir. İkbal Pakistan devleti kurulacak demiş. Bu bir temenni. Fakat nasıl kuracağız? İmkanları ne olacak? Dostu düşmanı kim olacak? Hindistan'ı karşısına alması makul mü? Doğru mu? Mantıklı mı? Yoksa kim istemez bağımsızlığı? Hindistan'da kalan Müslümanların görüşü ne acaba? Hindistan'da kalan 120 milyon Müslüman terki diyar ederek efkafını, medreselerini bırakıp çadırlara çekilse yarın Allah korusun aç ve açık kalıp ey Hindistan biz aç kaldık mülteci olarak bizi kabul et diyerek geri dönse, geriye Hindistan'a göç etmek zorunda kalsa, biz ne yaparız, ne deriz bilemiyorum. İslam aleminde atılacak adımlar sadece heyecan mahsulü olmamalı. Fikirli, idrakli, istişareli, temkinli kararların neticesi olmalı. Mevlana, Ebul, Kelama kim vatan aynı diyebilir? Adam çileler çekmiş, İngiltere'den ağzı yanmış ve diyor ki, İngiltere'nin eliyle verilen istiklalin sonunu ben iyi görmüyorum. Bu da farklı bir görüş tabi. Kimse katılmak zorunda değil. Sırf bunu diyor diye de bir insan vatan haini ilan edilmemeli. Ben bu görüşe katılıyorum ama Allah bizi Hindistan'ın darbesinden korusun. Çünkü küfür alemi her şeyiyle Hindistan'a yardım eder. Müslüman Pakistan'a destek çıkan olmaz Evet bugün bir milyara yakın Müslüman var ama hemen hemen hepsi himmete muhtaç durumda. Müslüman alemin nüfusu var ama nüfuzu yok. Bunların üzerinde durmamız lazım. Kuvvetler muvazenesinde Müslümanların yeri yok. Ben bunları ancak dert ehlini anlatabilirim. Dindaşlarımız arasında heyecan o halde ki bu düşünceleri söyleyebilmek çok zor. Ne kadar makul olsa da söyleyemezsiniz. Hemen aforoz edilirsiniz. Hatta size casus derler, satılmış derler. Mecusi bayrağından tevhid bayrağının ayrılmasını istemiyor derler. Haklısınız Üstad, haklısınız. Heyecanlar çok yüksek. Bu his ortamında doğru karar verebilmek pek kolay değil. Gayreti diniyemizi yerinde ve vaktinde kullanamıyoruz. Serveti israf ettiğimiz gibi heyecanlarımızı, gayret ve kuvvetimizi yersiz sarf de heder ediyoruz. Bu da bir israf aslında. 91. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Butch Production.